A'ud billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin Waala ala alihi wa sahbihi wa sara la nehcihhi wa bi ihsan la yumdin. Amma ba'd. İnşallah Kitabut kaldığımız baştan devam ediyoruz. Allah nasip ederse inşallah bugün 4-5 hadis alacağız hızlı bir şekilde. Çünkü konular birbirine yakın. Inshallah, i hadiset börjar. Mahdini an Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik. Han huvde. Rådde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och på en salatlig år, fälts många med vädjor, <gülüyor> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam med vädjor i ena. Så vände Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i fi där ena året händerna. Sedan beordrade han människorna att vända sig Anas. Så jag såg att vatten sprang ut ur hans händer, och människor tog det från hans andra hand. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har berättat för oss följande: "En dag när jag närmade mig till den andra islamiska mötet, såg jag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Människor tog vatten för att ta abdest, men de kunde inte hitta vatten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gav dem en kopp med vatten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satte vatten i en kopp och gav hans hund att ta abdest från den Anlatıyor ki, suyun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmakları arasından kaynadığını gördü, görüyordum. Oradaki tüm insanlar o sudan abdest almışlardı. Şimdi bu hadiste konumuzla alakalı olarak e, ki konumuz taharet babı olduğu için abdest ve abdeste taalluk eden meseleler. Bununla beraber özellikle Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın e, mucizesine işaret eden açık bir yön var. O da peygamberin parmakları arasından çıkan su sebebiyle aleyhissalatü vesselamın sahaben hepsinin abdest alışıdır. Bu Allah azze o dönemde sıkıntıların içerisinde e, sahabeye, gönüllerine mutmainlik olsun e, ve kalplerine bir sekinet olsun diye, sukunet olsun diye vermiş olduğu bir işarettir. Mümin tabi peygamberden sonra bu tarz şeyler göremez mi? Müminler görebilirler, bu keramet babından olur. Yani mümin için keramet olur, peygamber için mucize olan şey. Özet olarak ikisi de aslında harekul ade olan bir şeydir. Yani harekul ade Arapça ade normal yani sıradan adi olan demektir. Harik delen yaran demektir. Yani harikulade diye Türkçeye geçen o kelimenin aslı normalin alışılmışın dışında bir şeyin varlığıdır. Bu peygamber için <gülüyor> olduğunda mucize olur. Bu bir mümin için olduğunda harikulade bir durum. O da keramet olur. Allah subhanahu wa ta'ala da müminlere böyle kerametler vermiştir ki ehl-i sünnet ve cemaat buna iman etmiştirler. Bunun açık delili Meryem aleyhisselamın yanında yazın kış, kışın yaz meyvesinin varoluşudur. Kendisi peygamber değildir. Allah hiçbir kadını peygamber göndermemiştir. Yani bu konuda tefsirlerde veya hadis şerhlerinde nakledilen Meryem'in tamam Resul değildir ama Nebi'dir gibi bir yorum da şaz bir yorumdur. E, e, doğru olan, racih olan e, ve cumhurun görüşü olan şey e, Meryem aleyhisselamın saliha bir e, Allah'ın velisi olan biri olmasıdır. Özet olarak Allah subhanehu ve teala velilerine keramet verir. Burada da peygamberin çok açık e, mucizesini harikulade bir durumunu görüyoruz. Bu da sahabenin gene savaşta sıkıştığı bir durumda. Allah azze ve celle'nin yardımıdır. E, bugün de Allah yardım etsin savaşta sıkışan Müslümanlara. Evet. Onları kerametlerle evet. Allah rızıklandırsın. Bu hadiste açıkça da e, görülen konumuzla alakalı olan kısımda şu delil vardır. Toplu bir şekilde bir kaptan abdest almak caizdir. Kişiler oraya ellerini daldırabilir. Ne alaka dersek, yani burada kastedilen şey şu. İnsanların eli pis olabilir vesaire. vs. E, yani, e, bir, bir, birbirlerini kerih görebilecekleri bir şeyler ellerinde olabilir. Onların bir kabın içine ellerini daldırıp su almaları, su çıkarmaları... Ee, ve bununla abdest almalarında bir beis yoktur. Şeriat bunu caiz kılmıştır. Ki Peygamber sallallahu anh, o dönemde sahabeye tek bir kapı içerisinden ne yapmış? Abdest aldırmıştır aleyhissalatü vesselam. Tabi burada az önce de söylediğim gibi peygamberin nübüvvetin açık bir işareti vardır. Onun peygamberliğinin açık karinelerindendir. Bu gibi hasıl olan durumda. Evet diğer hadise geçiyoruz. Muhaddesini an Malik, an Muayymi ibni Abdullah, el-Medini, el-Mucmiri. أنه سمع أبا هريدا يقول من تودى فأحسن ودعه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما ضام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بيحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخر بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الأقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعادكم دارا فقالوا لما يا أبا هريدا قال من أجل Kefrati khutam. Ebu Hüper Eru'dan alttan şöyle demiştir. Bir kimse güzel abdestini alıp namaz için mesleğe çıkarsa namaz niyeti taşıdığı sürece namazda yemiş gibi sayılır. Attığı her bir adımdan biriyle sevap kazanır, diğeriyle de bir günah silinir. Biriniz namaz için kamet edildiğini istince namaza koşarak gitmesin. Çünkü en çok sevap kazandığınız evi camiden en uzak olanınızdır. Orada bulunanlar niçin böyle oluyor deyince adımların çok olmasından dolayıdır diye cevap verdi. Evet. Bu hadiste yabancı bir senedde isim olduğu için önce senedir irdeleyeceğiz fakına geçmeden önce. O da hadisin ravisi olan Nuaym ibn Abdullah denen zattır, şahıstır. Kendisi Ömer ibnül Hattab'ın kölelerinden biridir. Ömer ibnül Hattab'ın böyle fakı olan oğlunun da fakı olan köleleri vardır. Bu da Ömer ve ailesinin faziletini gösterir. Ee, o o yüzden ilim ehli demiştirler ki Bir alim öldüğü zaman onun çevresi ölür Çünkü o etrafına nur saçan bir kandil gibidir e, Netice itibariyle Ömer ve Abdullah İbni Ömer Onun oğlu olan Abdullah ilim ve irfandan fazileti nasibi olan insanlar oldukları için O güzellikleri yakın çevrelerine etraflarına yansıyordu O yüzden ikisinin kölesi de fakihdir, Dinde anlayış sahibidir Noami İbni Abdullah dediğim gibi Ömer İbni Hattab'ın kölelerinden. Kendisi Medine ehlinin sıkı olan, güvenilir olan ravilerinden bir tanesi. Kendisi tabiinin önemli olan seçkin şahsiyetlerinden biri. Kendisi Ebu Hureyre ile beraber 20 sene oturmuş, ilim almıştır. 20 sene boyunca ona talebelik yapmış kendisi. Allah kendisine rahmet etsin. Malik de Nuaim'den bu muvatta da 3 tane hadis husned olarak, muttasil olarak nakletmiş. E, iki tane hadis var. Mevkuf hadis olarak da ondan gene e, nakledilmiş. Tamamı toplam olarak beş hadis yapıyor. Malik Muaddadı Nuaim'den beş hadis nakletmiş. Diyor ki İbn Abdülbel ama bu hadislerin hepsi bizim yanımızda sahittir muttasıldır. O mevkuf olan durulan hadislerin durulma sebebi e, kendisi Ebu Hureyre ile beraber ilim talep ettiği için kendisinin bilmediği Başka tabiinden olan Sika, güvenilir bir ravinin rivayet ettiği hadisi ne yapmıyor? Öyle kolay bir şekilde kabul etmiyor. Yani da olsa o ravi Ebu Hureyre'ye dayandırdığı çünkü kendisi 20 sene talebelik yaptığından hani diyor eğer o naklettiyse böyle bir hadisi benim bilmem lazım diyor. Kendisi de Sika bir insan. O yüzden o mevkuf olan Ve e, terk ettiği bazı hadisler e, onun bu hasleti sebebiyledir. Ebu Hureyre'ye talebelik yapması sebebiyledir. Tabi burada açıkça da ifade edildiği üzere e, başka rivayetleri de var. Hadisinde Ebu Davut İbn-i Mace gibi kısa olarak. El-Abadu fel-Abad minel mescidi azam-ı ecran e, Mescide kim daha uzaksa onun ecri daha büyüktür diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiyeleri var bu atılan adımın hadisin sonunda söylediği gibi çok olmasıyla alakalı hayır adına çekilen zahmet ne kadar büyükse alınacak ecir de nedir kardeşler o kadar büyüktür tabi burada şöyle bir noktayı iyi ayırt etmek lazım o da bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cuma hutbesini irad ederken adamın birinin güneşte güneşte beklemesi ayakta beklemesini görünce diyor ki bu adam niye böyle yapıyor diyorlar ki ecirde daha faziletli olmak için yani ecir bakımından daha fazla fazilet kazanmak için yapıyor diyor söyleyin ona otursun gölgeye otursun çünkü bunda ecir yoktur yani o işin edebi şeriatın gösterdiği şekildedir ama adım atarken çok adım atmanın eciri arttırmasına gelince o neden kaynaklanıyor o şeriatın müsaade ettiği olduğu için ecir bakımından eziyet artıyor mesela cihat öyle mi Allah yolda cihat çok büyük meşakkatler çekmenin vesilesi sebebidir. Orada çekilen bütün meşakkatler ibadettir. Ecirin artmasıdır. Niye? Çünkü şeriat onu emretmiştir. İnsana zor da gelse. Ama şeriatın emretmediği bir şey de. Mesela Kadir gecesi 100 rekat tasavvufçıların kıldığı gece namazı gibi. Bu şeriatın emretmediği bir şey. insana eza değil mi? Eza çok zor bir şeydir. Kolay değildir 100 rekat namaz. Buradaki eziyet arttı diye ecir artmaz aksine insan günah kazanır. O yüzden meselede böyle bir tafsilat vardır dikkat edilmesi gereken. Evet diğer hadise geçiyoruz inşallah. Muhaddisini almalik an Ebu Zanat an el-Eraj an Ebu Hureyre en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle: "İlaşeri bel kelb fi inaiyihadikum felyagsiluhu seb'a merre." Ebu Hureyre'nin rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin su kabından köpek su içerse o kabı yedi sefer yıkasın. Evet. Özet olarak daha önce de ben temizlikten bahsederken aslında kısmen bu hadisi de zikretmiştim. Hadisi Mali'nin ravileri yani muvatta ravilerinin Yakup İbni Velid, Süheyl, Ebu Hureyye ve farklı senetlerle, farklı ravilerle bu hadisi naklettiği sabittir. Bu isnatla hadis sahihtir. Ee, tabii hadis hep farklı lafızlarla, farklı yollarla gelmesine rağmen lafzı ortak bir yer farklı. O da اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ Yani köpek içtiği zaman veya köpek yaladığı zaman diye orada lafzın bir farklılığı söz konusu. Ee, bunun şimdi neden önemli olduğuna meselenindeki ihtilafı anlatınca anlayacaksınız inşallah. Ee, burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 7 kere yıkamayı ne yapmıştır? Emretmiştir. Hadiste e emir sigasıyla fel yagsilhu seb'a merrad 7 kere yıkasın. Emri geldiği için zahirine götüren zahiriler dediler ki e bu vaciptir, emirdir, farzdır. Yani köpek eğer böyle bir kaptan yalarsa veya içerse su e şey yapması gerekir. Şimdi bu yalamakla içmek arasındaki fark şudur. E köpek mesela ağzını dilini sokar, sudan içer. Yani kapta salya kalmayabilir. Suya karışmış olabilir. Suyu dökersin gider. Ama kabı yaladığı zaman o diliyle ki yalama işi dille yapılır. Onun kabın etrafına bırakacağı salyalar söz konusu. Bunun sebebiyle tab birazdan gelecek bu necis midir değil midir alimler arasındaki ihtilaf inşallah. Hadisin şöyle farklı lafızları var. Hani yedi kere yakasın demişti ya. Evlahunne bitturab. Yani ilki toprakla olsun veya yani onların sonuncusu bir turab toprakla olsun. Burada da hadisin farklı lafızları var. Hadisin lafızları neden önemlidir? Bir şer'i nas'tan yani Kur'an ve sünnette sabit olan bir ayet veya hadisten hüküm çıkartılıp istimbat yapılırken ayetin bakın sadece hadisin bütün lafızları değil ayetin de farklı lafızları bir arada. Ne demek bu? Kur'an'da mı şüphe yok. Bazı musaflarda ziyade lafızlar var. Mesela Zeyd bin Sabit'in musafı var, Abdullah bin Mes'ud musafı var ve normalde bunlardaki ayet-i kerimeler hep aynı ama aynı ayet-i kerimeler içerisinde böyle bazen farklı lafızlar var. Mesela hatta tunki hanzevcen gayruhu. Başka bir eş onun nikahına kadar. Yani öbür lafızda hatta tunki hazevcen Onu bir eş nikahlayana kadar sadece bu lafızla mushafta sabit olan ayeti alsak bu ne anlaşılır? Adamın biri karısını üç talakla boşasa ondan sonra onu başka bir eş boşaması gerekir ya. E, kendi eşi de başka eştir onun için öyle mi? Adam bu ayeti tevil edip üç talakla boşadığı kadını geri alabilirdi o zaman. Ama Zeyd ibn Sabit'in mushafında hatta tunkihe zevcan gayrehu. Başka gayrahu lafzı orada ziyadedir. Yani birinin musafında olup diğerinde olmayan şeydir. Gayrahu lafzıyla cem edildiği için he, o zaman anlaşılır ki burada irade edilen şey onu başka bir eşin nikahlamasıdır. Aynı eşi nikahlarsa o başka eş hükmüne girmez. Yani ayet hükmü açıkça bu lafızla beyan etmiş olur. Aynı şey hadislerde de söz konusudur. Hadisler de aynı şekilde lafızlarıyla cem edilmesi gerekir ki bütün lafızlarla, bütün rivayetlerle Allah'ın ve Resulün razı olduğu doğru mana ve doğru hüküm, ahkem ne yapılabilsin, istinbat edilebilsin. Diyor ki İbn Abdülber, Hasan bu hadisle insanlara fetva verirdi ki bir kaptan eğer yıkanılırsa, yedi defa bir kap yıkanırsa sekizincisi toprakla olur. Diyor ki İbn Abdilber wa la alemu ahaden kendi yufta bir gayrahu. Onun dışında böyle bir fetva veren duymadım. Yani yedi kere yıkanır. Burada ihtilaf şu: yedi kere yıkasın evlahunla, ev, ev ahirahunla. Yani birincisi veya sonuncusu toprakla olsun ifadesi var ya. Burada da ihtilaf etmişler ki yedi kere yıkansından kasıt yani toprak dahil olmak üzere yedi mi? Yoksa toprağın dışında yedi mi? Toprağın dışında yedi olursa sekiz yapar. Aynı ihtilaf bayram namazı kılarkenki tekbirlerde de var. Mesela Ramazan ve Kurban bayram namazlarını kılarken beş ve yedi tekbir, tekbir alınır. Ama ihtilaf vardır. Beş midir, yedi midir? Niye? Başlangıç tekbiriyle rukuya gitme tekbiri dahil midir, değil midir? Orada ihtilaf edilmiştir. O yüzden bir grup müçtehit beş demiştir, bir grup yedi demiştir mesela. Bu hadiste de aynı ihtilaf söz konusu. O yüzden Hasan... Bu hadisi delil alarak demiş ki yedi kere suyla sekiz toprak olmak üzere yıkanması gerekir demiş. Bu hadiste diyor delil vardır ki köpek edinmek bazı yerlerde mübahtır. Eğer köpeği bazı yerlerde edinmek, saklamak, sahibi olmak caiz olmasaydı, haram olsa idi hiç demezdi ki köpek yaladığında şöyle yapın köpeğin öldürülmesini şeriat emrederdi. Yani öldürmek de ki siyah köpek şeytandır bulduğunuz yerde öldürün diyor aleyhissalatü vesselam. Ee, tamamıyla simsiyah olan hiçbir yerinde alacası beyaz alacası olmayan siyah köpek şeytandır öldürün diyor. Ki bir dönem Medine'de zaten bütün köpekler öldürülmüştür şerlerinden insanlara verdikleri zararlar dolayısıyla. O yüzden ırkçı pis Türkler bir Türk olarak söylüyorum köpeklerine Arap adını koymuşlardır. Yani Araplar bunu yaptığı için, onlara hakaret etmek, aşağılamak için böyle söylemişlerdi. Köpeklerine Arap ismini vermişlerdi. Bu şeriatın bir hükmüdür aslında. Ama iki yerde şeriat köpek edinmeye izin vermiştir. Bir tanesi çobanın sürüsünü korumak için edindiği çoban köpeğidir. Bunda bir beyis yoktur, bu şer'an mübahtır, delille ispat olunmuştur. İkincisi de bahçeli bir evde oturan bir kimsenin bahçedeki tavuktur. Bahçedeki civcivdir, buna benzer veya başka ekinleridir, mahsulleridir. Bunları yabancı hayvanlardan korumak için edinebileceği köpektir. Bu iki cins köpek mübah olduğu için zaten hadiste diyor. Eğer bu köpeğiniz varsa ve bu sizin kabınızdan yalarsa veya içerse onu yedi kere suyla yıkayın. Sekizincisi de neyle olsun? Toprakla veya yedi kere yıkayın. Yedincisi toprakla olsun. Allah'ın doğrusunu bilendir. Dolayısıyla diyor burada açıkça. Görülmektedir ki diyor tabi avlanma da var bunun içinde mübah olan yerlerden şeriatı mübah kıldığı avlanma. Çünkü ava gittiğiniz zaman kuş vurduğunuzda e, avı ne yapar? E, köpek yakalar getirir düştüğü yerden koklayarak. Burada da köpek edinmek caizdir. Gene aynı şekilde hadisin manası hakkında ihtilaf edilen nokta فَاَمَّا اَكْثَرُ اَهْلُ الْاِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِئِينَ İbn-i dediği gibi manasında var olan Ekseri ilim ehlin üzerinde olduğu sahabe ve tabiinden min fukaha'l-muslimin <gülüyor> fe innahum yekulun inel inaa yagsilu min wulughul kalbi 7 marratin bil Onların ekserisi dediler ki köpeğin yaladığı salyası sebebiyle, yalamaz sebebiyle su ile yedi kere yıkamak gereklidir dediler diyor. Bunu Ebu Hureyre, İbn Abbas, Urve, İbn Zubeyr, Muhammed İbn Sirin, Tavuz, Amr ibn Dinar, Malik, Evzai, Şafii, Ahmed Ishak, Ebu Sevr, Ebu Ubeyde, Davud ve Taberi hepsi söylemişler. Ebu Bekir el-Mervezi, İmam Ahmed'in talebesi. O diyor ki, Ebu Kamil, bize Ebu Kamil haber verdi. Ve haddetene Ebu Zura. Ebu Zura'da kimdir biliyorsunuz. Süfyan ibn Uyayna gibi Tabi'nin büyük muhattislerindendir. İlk dönem hadisçilerden. Allah hepsine rahmet etsin. An Ebi Hamza kale semietu ibni Abbas yekul.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 Onlar diyorlar ki köpeğin salyası necistir, tükürü necistir. Ve kaptan yedi kere onun dediğimiz gibi toprakla sonuncusu olmak üzere yıkanması lazım. Bu zahir ehlin ekserisinin görüşüdür. Burada ihtilaf şuradadır. Bazı şaz görüşlerle, şaz fetvalarla köpeğin salyasının necis olmadığını söyleyen alimler olmuş. O kavil doğru değildir. Köpeğin cumhur ulemanın yanında olan görüşe göre Salyası necaset sayılmıştır. Tabi burada şey gündeme gelmiş. Köpek necis midir tartışması gündeme gelmiş. Köpek necistir. Cumhurun raci olan kavline göre. Bununla beraber domuzun kendisi de necistir. Demişler ki alimler eğer köpek kendi necisse, salyası necisse domuzun kendisinin ve salyasının yani domuzun tükürüğünün necisliği ağzındaki o suyun pisliği Minbabil evladır demişler. Çünkü domuz köpekten daha aşağılık bir e, yaratıktır. Çünkü o işte dışkı yer. Çünkü o pislikte yaşar. Allah subhanahu ve taala böyle yaratmıştır. Hikmet gereği. Bu bir kafirler için imtihan vesilesidir. Kafirler bu baptan akıllarını devreye soktuklarından dolayı bu konuda ya o da Allah'ın yarattığı mahluktur, hayvandır. Ne alıp veremediğiniz var. Domuzla gibi saçma sapan akli çıkarımlara gidiyorlar. Bu da Allah'ın cehennemin meleklerinin sayısının 19 kılması gibidir. Bu şüphesiz ki birçoklar için fitnedir diyor Allah Subhanahu ve Teala azze ve celle. Netice itibariyle burada e, özet olarak söylememiz gereken domuzun da köpeğin de necisliğidir. Tabi burada nasların delaleti zannı olduğu için içtihat edilmiştir. Cumhurun ben kavleni ve bizim yanımızda mercuh olan görüşü söylüyorum. E, Şafii'lerin görüşü üzere, Ahmet bin Hanbel'in görüşü üzere Köpeğin kendisi de salyası da necistir ondan sakınmak gerekir. Bizim ihtilafta yani 7 kere suyla 8. toprakla mı yoksa 7. Şey, toprakla mı bu ihtilaftaki tercih ettiğimiz şey rivayetlerden en sahih ve akla ve fıtrata en uygun olan şeklinin şu olduğunu görüyoruz. birincisini toprakla yıkanmasının daha hayırlı daha faydalı bir seçenek bir metot olduğunu görüyoruz. Çünkü eğer toprakla birinci defada yıkanırsa toprak en temizleyici maddedir. Ne yapacaktır? Salyayı temizleyecektir. Ardından dökülen su o salyayı toprakla beraber götürecektir. En doğru olan görüş, en doğru olan kavil bizim katımızla budur. Allah en doğrusunu bilendir. Diğer hadise geçiyoruz inşallah. Ve haddesini an malik ennehu belavuhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalem. İsteqimu velentuhsu.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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada e, hadisin girişinde istakimu olun diyor. Bunun farklı lafızları da gelmiş. Yani iki manada da algılanabilir bu. E, bu namazda safları düzeltmek şeklinde de algılanabilir ama istikamet üzere yürümek de algılanabilir. E, doğru olana göre burada yeriyle alakalı olarak söylüyorum. Burada kast edilen istikamet üzere. Sırat-ı mustakim üzere dosdoğru yürümektir. Çünkü Peygamber'in aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde söylediği söz bizim için bu konuda geçerli bir ibrettir. Nebi Sallallahu diyor ki ben sizi öyle bir yol üzere bıraktım ki mustakim bir yol üzere doğru bir yol üzere ondan bu dakikadan sonra artık helak olandan başkası sapıtmaz. Helak olandan başkası ondan sapmaz. Onun gecesi gündüzü kadar nedir diyor aydınlıktır yani hiçbir kapallık yoktur gece karanlığıyla her tarafı örter gündüz ise aydınlığıyla her tarafta açıktır her şeyi açar dolayısıyla gecesi bile gündüz kadar açıktır kapalı hiçbir şey yoktur bundan helak olanlar başka helak olmaz bir sahabenin biri geliyor e, peygamberden nasihat istiyor hani kendisine yetecek ve kendisini cennete koyacak bir nasihat istediinde kul elmentu billahi tümestakim diyor deki Allah'a iman ettim sonra da dost doğru ol. Yani iman ettikten sonra sağa sola yalpalama. İman ettikten sonra gerisin geri dönme. Çünkü çok insan imana girdikten sonra onun kıymetini bilmemiş. İmana girdikten sonra ona sahip çıkmamıştır. Selefin dediği gibi kıymetli olan şey çabuk gider. İman en kıymetli şeydir yeryüzünde. Allah'ın indirdiği en değerli eşyadır. İnsan ona hakkıyla sahip çıkmazsa, insan ona hakkıyla teslim olmazsa, O emanete riayet göstermesi Allah verdiği gibi almasını bilendir. Ayet-i Kerim'e bunu zaten ispat etmiştir. Wa la in shakartum leziden nekum wa la in kefartum in nadha bileşedid. Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer küfrederseniz de şüphesiz iyi bilin ki benim azabım şedittir. Bu tehdit biz iman edenler için geçerlidir. Zaten kafiri Allah nefsiyle, küfrüyle, şirkiyle, pisliyle baş başa bırakmıştır. Allah Azza Celle de bu şekilde Bizi imtihan eder, yoldan sapıp sapmamamızı. Peygamber özellikle nasihat ediyor. Sapıtmayın, sağa sola dönmeyin. Hayırlı ameller işleyin. Namaz ki o hayırlı amellerin başında olan şey. Çünkü namaz huşudur. Yani bugün tavuğun yemi topladığı gibi namaz değil tabii. Rorotutut yat kalk böyle, bitti falan. Kafanda elli tane dünya işiyle öyle namaz değil. Yani huşuyla tek başına kulun kaldığı, Yani insan Allah'la beraber baş başa kalmayı, yalnız kalmayı özlemiyorsa o adamda hayırdan zerre bir şey yoktur. İnsan Allah'la baş başa kalmayı, Rabbi ile huşu haşyet içerisinde ona yalvarmayı ve ondan istemeyi ki namaz budur. Özet olarak duadır zaten. Lugatta bakıldığı zaman dua talebidir. Kul bunu istemiyorsa o kulda hayırdan zerre, miskal hiçbir şey kalbinde kalmamıştır. O sadece zahirle. Şeriatın zahiriyle amel ediyordur. Şeriatın zahiri de dünyada adamın sadece kanını korur. Ahirette ise o adamı ateşten cehennemden çıkarmadır. <gülüyor> Yahya Yahya'ın Malik an İbn Şihab an Abbaat İbni Ziyad min Veledil Mughire an İbn Şube an Ebihi an İbni Mughire İbni Şube an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة، فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبة فلم يستعمل ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفينه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يهمهم وقد صلى بهم ركته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنت وغيره من شبره دهعن روايه غيره شو demiştir Tebük savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozmak üzere insanlardan uzak bir yere gitti Ben de abdest suyunu hazırladım. Gelince onun su döktüm. Yüzünü yıkadı. Sonra kollarını yıkamak için cübbesini kollarını sıvamak istedi. Cübbe cübbenin kolları dar olduğu için bunu yapamayınca kollarını cübbesinin altından çıkarıp kollarını yıkadı. Sonra başına ve ayağındaki meshlere mesetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya geldiğinde Abdurrahman İbn Av cemaate imam olmuş ve namazın bir rakatını kıldırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cemaate uyup namazını kıldı. Kalan tek rakatı da kendi başına kıldı. Cemaat telaşlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince asabına iyi yaptınız buyurdu. Burada İmam Malik yeni bir bab açtı <gülüyor> ve yeni burada bir konuya girdi. O da bab mece'e fil meshi alel khufein. Yani iki xuf üzerine mes yapmak. Xuf Arapça Türkçe geçen tabiriyle mes var ya bizim bildiğimiz o deriden yapılan yaşlıların ayağına giydiği hani Her zaman bizde örfen. E, o şeyin adı mes. Yani aslında huf. Arapça mesaha bir şeye elini sürmek demek. El-messu alel-huffeyn yani mesler üzerine mes Türkçesi. Ama asıl kastedilen edilen ayağı giyilen ister deri ister derinin dışında başka ayağı korumak için sıcak tutmak için giyilen her maddenin genel adı huf. Yani huflar üzerine mes diyor öyle bir bab açtı ee, burada tabi e, bab ilk hadisi İbn Şiḥaptan getirdi ki burada raviş yani senette e, şu anda yeni gördüğümüz daha önceki isminden hiç bahsetmediğimiz Ubbat İbn Ziyad denen bir şahıs var yani Velid İbn Muhire Muhire'nin Muhiyel özür dilerim Muhiyel İbn Şuben'in e, oğlunun oğlu yani torunu olduğuna dair e, tarih kitaplarında bir ifade var diyor ki şey eee İbn Abdilber ben zannediyorum ki o Sakif kabilesindendir. Ebu Sufyan İbn Harise'nin çocuklarındandır diyor. Bu râvi hakkında çok fazla kabul getirmiş İbn Abdilber. Yani kendi şahsıyla alakalı çelişkili, ihtilaflı ittirap içerisinde olan e, rivayetler var. E, kendisi biraz meçhul kalmış İbn Abdilbere. Biliyorsunuz kendisi ricalde çok kuvvetli biri. Ama ona rağmen kendisinin tam olarak şahsiyetini belirlemekte biraz aciz kalmış. Bu demek değildir İmam Malik muvattasına zayıf insandan hadisini almış. İlim herkesin yanında farklı miktardadır. Farklı bir ölçüye sahiptir. Mesela İmam Zehebi bunu anlatırken der ki ''Hiçbir imam yoktur ki bütün fenlerde derinleşmiş olsun, bütün ilimlerde mütemekkin olsun, bütün ilimlerde imam olsun. Mümkün değildir.'' diyor. Mesela İmam Veki diyor, Emir şey e, lügatta diyor şeydir, yani onun üzerine kimse yoktur, çok uzmandır ama hadis nedir bilmez. İmam Veki ise diyor, emiril müminin fil hadistir ki bu hadisin en üst derecesidir. İmam Bukhari'nin lakabıdır. Müminlerin emiridir hadiste ama Arapça nedir o bilmez diyor İmam Veki için. İmam Şafii'nin hocası, tabiinin büyüklerinden. O yüzden imamlar bazı fenlerde uzman olabilirler, bazı fenlerde eksik kalabilirler. Dolayısıyla İbn Abdülber bu noktada bu raviden e, yani tam cem edebilecek öz bir neticeye varamamış olması İmam Maliki'nin zayıf bir insanda hadis aldığını işaret etmez ki o onun e, sahihleyen, sika olduğunu söyleyen rivayetleri de İbn Abdülber burada uzun uzadıya getirmiş. Tabii bu hadisten çıkartılan birçok şey var. E, mesele var Bir tanesi imamın orduyla beraber kafirlere karşı cihatta Ordunun başında bulunmasıdır Yani yeri gelmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi Ordu komutanı olarak ordunun başında cihada çıkmıştır Yeri gelmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi gitmemiştir Seriye göndermiştir Yeri gelmiştir Ömer kendisi imamlık etmiştir orduya Yeri gelmiştir, kendisi ordunun başında olmadan bir yere bir seriye, bir gazveye orduyu göndermiş olabilir. Bu artık vakaya göre içtihatla imamın kendi takdir edeceği, kendi belirleyeceği bir durumdur. Burada da peygamberin Tebük seferinde aleyhisselatü vesselam ordunun başında çıktığının delili var ki Tebük gazvesi ölümüne yakın bir gazvedir. Son savaşlardan bir tanesidir. İlerleyen yaşına rağmen, 60 yaşına varmış olmasına rağmen O sıcakta ki Tebük seferine çıkacakları zaman sahabe dediler ki münafıklar hava çok sıcak şimdi çıkmayın biraz serinlesin o zaman çıkarsınız. Allah ayeti kerimeyi indirdi. Kullaru cehenneme eşattu harra لو كانوا يفقهون. Deki cehennem ateşi daha sıcaktır keşke anlayıp fıkah edseydiniz. Allah bu ayeti indirdi münafıklar hakkında cihattan geri kalmaya irade eden. Dolayısıyla bu Tebük gazvesi de bildiğimiz üzere son savaşlardan bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilerleyen yaşına rağmen o sıcakta, o aşırı sıcakta çöl gitmiştir, yol gitmiştir. Allah'a hamdolsun savaşmadan da galip gelip geri dönmüşlerdir. Tabi burada başka bir nokta daha vardır ki peygamberin hela yani hala Arapça Türkçe'ye hela tuvalet diye geçmiştir. Arapça hala boş arazinin adıdır. Arapça boş arazinin adıdır hala. Ama Türkçe'ye tuvalet olarak geçmiş. Çünkü açık arazide insan tuvalete nasıl gider? Boş araziye doğru yürür. Orada hacetini giderir. Burada diyor hala adabı vardır. Yani açık bir alandayken insanın hacetini gidermesinin edebi vardır ki hadisinin zahirinde görüldüğü üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlardan uzaklaşmış. insanlardan uzaklaşmış ve hacetini öyle gidermiş. Bu her aklı başında insanın yapacağı iştir. Ama bu asrın Son döneminde artık fıtratını bozmuş, hayvanlaşmış insanlar müstesna. Onlar biraz daha farklılar. var. Ee, burada tabi rivayetin zahirinde şey geçmiyor. Taşla yıkanma gibi bir durum geçmiyor. Burada bu, bu noktada ihtilaf etmişler. Yani gerçekten e, peygamber taş kullandı mı kullanmadı mı? Bir grup demişler ki peygamber taş kullanmadı. Hani taş kullanmak şart değildir zaten müstehaptır demişler. Diğer grupta demişler ki fakihler istinca yani taşla temizlenmek bir gerekliliktir. En temiz e, temizlenme yöntemidir demişler. Allah Resulü yapmıştır ama ravi zikretmemiştir demişler. Allah en doğrusunu bilen ama hadiste suyla açık bir şekilde temizlendiği nedir? Sabittir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi hadiste başka çıkartılan bir hüküm de yani bir nokta da Abdurrahman İbni Af gibi büyük bir sahabenin peygambere bir rekat namaz kıldırışıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir rekat namaz kıldırmış olmasıdır. Başka kim kıldırmıştı? Ebu Bekir Radıyallahu Anhu vefatına yakın Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam'ın namaz kıldırmıştı. Bu da Abdurrahman İbni Avf'ın faziletini gösteren bir hadistir. Çünkü Allah Resulü sahabeler içerisinden onu geçirmiştir. İmamla o kadar sahabeler arasından. Burada başka bir şeyin daha delili vardır ki daha faziletli biri varken fazilette daha aşağı birinin O faziletli kimseye namaz kıldırmasının caiz oluşu vardır. Buranın altını çiziyorum. Fazilette daha üstün biri varken cemaatin içerisinde, fazilette daha aşağı olan bir şahsın, daha üstte fazilette olan şahsa namaz kıldırmasının cevazı babı vardır. Mesela bir adam alim olabilir, fakih olabilir, dinde derin anlayış sahibi olabilir. Ama İslam devletinde emir 18 yaşında bir çocuksa, Alim sıfatı yoksa, ordunun başında komutansa imamiyet onun hakkıdır. Geçer öyle bir imama, öyle bir alime namaz kıldırabilir. İmamiyette böyle bir önceliği söz konusu da Bu da caizdir. Burada diyor İbni Abdilber şimdi burası çok önemli. Asıl başlıkla alakalı olan nokta. Diyor ki burada açık bir hüküm vardır ki bu Ehl-i Sünnet vel Cemaatin gittiği hükümdür. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaati bidat sahibi, bidatçı sapıklardan ayıran bir noktadır. O da mesler üzerine mesletmenin caiz oluşudur. Çünkü İslam tarihi içerisinde mesler üzerine mesletmeyi inkar eden bazı bidat taifeler çıkmışlardır. Onlar demişlerdir ki mesletmek ayağı yıkamak gibi bir farziyeti insandan düşürmez demişlerdir. E, bu normalde fıkhi bir hükümdür <gülüyor> ama artık itikadi bir meseleye dönüştüğü için selef bunu İtikat kitaplarında da zikretmişlerdir. Böyle bir fıkıh meselesini ehli sünneti diğer taifelerden ayıran bir mesele olarak. Bugünden bazı fıkhi meseleler olabilir. Onlar da gene akide meselelerine, akide kitaplarına girebilirler. Çünkü o fıkhi ihtilaflar, fıkhi içtihatlardaki tercihler bidat sahipleriyle sünnet sahiplerini birbirinden ayıran esaslar ve kriterler olabilirler. Diyor ki Hicaz'dan, Irak, Şam'dan ve diğer beldelerden bütün kavimler diyor ittifak ettiler ki ihtilafsız bir şekilde alimlerin cumhuru mesler üzerine mes etmek caizdir. Bidatçılar sadece bunu inkar ettiler diyor. Hatta bazı bidatçılar dediler ki Kur'an bunu sonradan nesh etmiştir. Ayakları yıkama ayetiyle beraber. Ee, İbn Abdülber diyor ki Allah, Allah korusun. Kur'an'ın sünnetle, sünnetin Kur'an'la çelişmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü sünnet Kur'an'ın beyanıdır, sünnet Kur'an'ın izahıdır. Ayeti getirmiş, ve وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرًا Biz sana zikri indirdik, o Kur'an'dır. لِتُبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilenleri onlara açıklayasın diye. Burada zikir Kur'an'dır, insanlara indirilen de sünnettir. O Kur'an'ın izahı, şerhi, tefsiri olan şeydir. O ayeti getirmiş İbn-i Abdülberrahim oğulla. Diyor ki, Cumhur sahabe ve tabi'in ve Müslümanların önceki ve sonraki fakihleri, Mesih'in caiz olduğunu söylediler. Bu konuda diyor, onların hepsinin Kur'an'ın manasından cahil kaldığını, Kur'an'ın böyle bir şey neshettiğini bilmediklerini iddia etmek, bu Kur'an'ı en iyi bilenlere cehalet ithamıdır ki, bu diyor yakışmaz, bu doğru bir kavil değildir diyor İbn-i Abdülber. Sonra ibn İbn Uyeyne Süfyan es-Sevrî şübe ve Ebû Muâviye ve başkaları âmaçtan o da İbrahim'den o da Hammam İbn Haris'ten rivayet ettiler ki Gal dedi ki: "Ra'aytu Cerîran mim mutaharatin, ve mesaha ala khuffeyh." Kendisi diyor abdest aldı, temizlendi ve mestleri üzerine mes etti. "Fe qîla lahu etef'alu hâza?" denildi dedi ki ona "Sen mi sen bunu mu yapıyorsun?" Fakal "Ve mâ en ef'alahu. Beni men edecek nedir bunu yapmaktan? Vakat râit Rasullahi sallallahu aleyhi ve sellem yef'aluhu. Ben peygamberin böyle yaptığını gördüm. Aleyhissalatü vesselam kuflar üzerine, mesler üzerine mes etti. Cerir, İslam'ı sonra olan bir sahabedir. Maide suresinin nuzulunda, son surelerinin nuzulunda e, iman etmiştir kendisi. Cerir, e, Allah kendisinden razı olsun sahabe. Maide suresinin nuzulunda Müslüman olduğu için ve Maide suresi de Kur'an'ın inen en son suresi olduğu için ve Kur'an artık tamamlandığı için o suredeki ayette orada bir ihtilaf var Bakara suresindeki bir ayet mi son indi yoksa Maide suresindeki bir ayet mi diye ama Maide suresinin son inen sure olduğunda ittifak var son inen sure olduğu için eğer diyor nesk olsaydı cerir bunu bilirdi diyorlar o cumhur e, ulema da kendi mezheplerini bu şekilde güçlendiriyorlar Hasan-ül Basi'den rivayet edildi ki diyor, ben diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 70 tane adama ulaştım. Hepsi de ayaklarını mesh diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ebubekir, Ömer, Osman Ali ve diğer Bedir ehli sahabeler, Hudeybi'ye katılanlar, Ensar ve Muhacirinden, sahabe ve tabiinden başkaları hepsi ittifak ettiler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem hazırdayken, mukimken, hem seferiyken, Hem kadınlar için hem de erkekler için ne yaptı aleyhissalatü vesselam meser üzerine mes etmenin caizliğini onlara beyan etti diyor. Burada tabi farklı rivayetleri lafızları getirmiş. Burada neden özellikle zikretti seferde ve ikamedeyken gerek bu hadiste ki Tebük seferi bir seferdir yolculuktur uzak bir mesafe. Suudi Arabistan'ın en kuzeyidir Tebük denen yer. Suudi Arabistan yarımadasının en kuzey bölgesidir. Medine güneyidir. Yemen tarafıdır. Oradan oraya sefer olur insan. Bir grup ulema demişler ki bak gerek bu hadis gerekse başka hadisler var. Burada uzun uza diye rivayet etti. Bunlar hep seferdeyken mezhe cevaz veren şeylerdir demişler. O yüzden İbn-i üzerine basarak diyor ki hem seferde hem mukimken meslele mes etmek peygamberin sünnetidir. Sahabe bunu yapmıştır. Tek tek de isimlerini saydı. Peki kaç gündür Yani bunun sadece zaten sefere kayıtlı olmadığını anlatan şimdi okuyacağım hadistir. Aleyhissalatü Vesselam'ın sözüdür. Diyor ki Şureh İbni Hani ben Aişe'ye sordum ki peygamber me me mesler üzerine mes ettimi fekalet is'elu Ali İbni Ebi Talib. O dedi ki Ali'ye gidin sorun bu meseleyi. Fe innehu kâne yeğzû me'a Rasûlâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o peygamberle beraber savaşa giderdi. Fesaaltuhu banona sordum feqal qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben de gittim diyor şuraya Ali'ye sordum Ali de bana dedi ki peygamber dedi ki thalathatu Bilaya bi Lil Musafiri yolcu için 3 gece olmak üzeredir e, mesin müddeti ve yevmen ve leylatan lilmuqimi mukim olan adam için de 1 gece 1 gündüzdür Şeyin müddeti, mesler üzerine mes etmenin müddeti bu kadardır dedi. Bu hadis zaten açıkça gösteriyor ki mesler üzerine mes caizdir. Hem seferde hem de mukimken. Gene İbni Vaddah, kimdir İbni Vaddah? Kendisi bidat ehline dair çok veciz öz bir kitabı var. Bidat ehlini kötüleyen sahabe tabi ve etbaat tabiinden bidat ehliyle oturmayın, onları arkadaş edinmeyin, onları sevmeyin, onları sevenler İslam'ın düşmanlarıdır falan. Bu tarz böyle seleften kötüleyici bütün rivayetleri topladığı bidat ehline yazdığı reddiye olan meşhur bir müelliftir İbn Vaddah. Allah kendisine rahmet etsin. Ondan bir nakil rivayet getiriyor İbn Abdilber burada. Gâleli Ebu Mus'ab Darru Medine. Medine'de bir evi olan Ebu Mustafa adında bir adam bana dedi ki diyor. Vakale li ibn Beşr an İbn Vehh. O İbn Vehh'ten rivayet etti ki katma sa sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer var kadar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem hazırda hem de seferdeyken ayaklarını yani meslerini messetti diye kendisi İbn Vattah böyle bir rivayette bulunmuştur kardeşler. Tam burada bir bab daha konuşulmuş. Ee, o da mes ederken neresi mes edilir? Ayağın üstü mü altı mı? Burada da uzun uzun rivayetleri getiriyor. Yani ben onları tek tek okusam inanın sabaha kadar sürer. Ee, normalde racih olan görüşü ben özet olarak söyleyeceğim. Bir iki büyük fakirin sözünü söyleyeceğim. Ebu Hanife ve arkadaşları Süfyan Sufyan Sevri dediler ki meslerin zahirini mes etmek, dışını mes yeterlidir. İçini yapmanın gereği yoktur. Bunu Ahmet bin Hanbel, İshak ve bir cemaatte söylediler. Bukays İbni Said'in ve İbni Ubaden'in ve Hasan ül Basri'nin Uğru ve İbni Zübeyir Ata İbni Ebir Abah'ın ve başkalarının mezhebidir kardeşler. Onlar dediler ki e, ayağın dışını yapmak yeterlidir. Bazıları ayağın içini yapmanın gerekliliğinden bahsetmişler. Onlar da demişler ki ayak üstü ve altı ile ayaktır. Bunu yani bu O, bu açıdan yaklaşmışlar naslara. E, Allah en doğrusunu bilendir. Burada ittifakla belirtilen şey, ayağın üstünü yapmanın yeterli olacağı. Altını da yapmanın yeterli olacağını söyleyenler var. Bazıları diyor altını yap, yaparsa olmaz ama üstünü yaparsa olur. Onlar itiraz ediyorlar. Diyorlar altla üst arasında fark yok. O zaman adam ayağın altını mes o da yeterlidir. Üstü yapmasına gerek yoktur. Alt, üstün alta bir fazileti yoktur gibi böyle Farklı lafızlar geliyor. Yani ben size şöyle söyleyeceğim. ile alakalı. İbni Abdilber o kadar uzun uzun nakil getiriyor. Diyor ki yani o kadar mesele açıyor bu babın altında. Ben her birini açmıyorum. Diyor ki biz diyor mese dair diyor bir e, tafsilat yazsak bu kitabı aşar da geçer diyor. Yani 15 cilt yazmış adam temhidi. Yani bunu aşar geçer yani. Biz bitiremeyiz diyor. Çünkü her biri hakkında ihtilaf var. Niye? Naslar Keyfiyet noktasında bir açıklık beyan etmemiş. Nas sadece meshin cevazından konuşmuş. Geri kalan her şey içtihat ve yorum, istimbad. Mesela meshi çıkardın mı, abdest bozuldu mu, bozulmadı mı? Meshi giyerken mes niyetiyle yapman gerekti mi, gerekmedi mi? İşte mes yırtıldı, mes ne kadar yırtık olacak, O mes olur mu, olmaz mı? Mesin keyfiyeti nasıl... Yani bunun altında onlarca ve yüzlerce ihtilaf kapısı açılmış ve bunu tek tek uzun uzun tartışmışlar. Dediğim gibi biz özet olanı getiriyorum. Uzun uzun nakletsek biz bundan çıkamayız. Tekrar söylediğim gibi çoraplara mesbabu gelmiştir. Burada da İbn Abdilber diyor ki bu çoraba meshi caiz görenlerin delil aldığı hadisler bu babta nakledilmiştir. Süfyan es-Sevrî, Ebu Yusuf ve Muhammed ince dahi olsa çorap üzerine meshetmenin cevazını vermişler bu Hanife ile İmam Şafi diyor, onlar dediler ki çorap deriden olursa, ciltli olursa dediler. Ancak onun üzerine mes edilebilir. E, bu konuda bizim hani tercih ettiğimiz görüş, çorabın keyfiyeti noktasında bu getirilen şartların hiçbir delile dayanmaması. Tıpkı meshte, yani me, huf üzerine, mes üzerine mes, nasıl ki genel olarak caiz kılınmış ama keyfiyeti belirtilmemişse, Aynı şekilde çorap caizliği de belirtildiyse bunun keyfiyetini belirleyen bir nas olmadığı için de çoraplar üzerine meshetmenin caiz oluşudur. İbn Hazm eee El Fasıl adlı, Muhalla adlı fıkıh kitabında 17-18 tane sahabe ve tabiinden bu noktada görüşler zikretmiştir. Onların çoraba meshi caiz gördüklerine dair. İnşallah burada kalalım. Bu hafta bunu da bitiriyoruz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresiniz. Sözlerin güzelliğinde Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanı elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruk ve töbü